Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirseler diye, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde, ''Onların kalplerine kuvvet vermiştik.''